Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 81 gün kaldı. Kopenhag'da gelişmiş ülkelerin, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadele için finansal yardım yapması kararlaştırılmıştı. Ancak Endonezya bu yardımın gerçekliğine inanmadığını söyledi. Çünkü yardımın ne şekilde yapılacağı, nereden alınıp nereye aktarılacağı gibi konular netleştirilemiyor. Üstelik Kopenhag mutabakatı hukuken bağlayıcı olmadığı için bu konuların netleşmesi gelişmiş ülkelerin bunun için gönüllü olmasına bağlı. Bulgaristan'da Standart Gazetesi'nin yaptığı araştırmaya göre Bulgaristan'ın %91'i GDO'ya hayır diyor. Yani genetiği değiştirilmiş organizmaları istemiyor. Ülkenin %91'i genetiği değiştirilmiş besinlerin masalarına gelmesini istemediğini açıkladı. Ankete katılanların sadece %8'i GDO'ya hayır demedi. Bunların bir kısmı da GDO'nun zararlı olup olmadığından emin olmadıklarını söylediler. Geri kalanlar ise zaten doğaya verilebilecek tüm zararı verdiğimizi ve artık dönülmez bir noktada olduğumuzu belirtti. 10 kişiden biri umudu kestiyse de 9 kişi daha hala mücadeleye hazır. Yolumuza devam. Brezilya Çevre Bakanlığı dünyanın en büyük 3. hidroelektrik santrali için lisans verdi. Ne yazık ki santral Amazon yağmur ormanlarının ortasına kurulacak. 17 milyar dolarlık proje hem yağmur ormanlarına hem de yerlerin hayatlarına çok büyük zarar verecek. Çevre Bakanı Carlos Ming, bu santrale verilen iznin bakanlık dönemindeki en çelişkili karar olduğunu söyledi. Bello Monte adı verilen proje, 250 km2'lik alanı sular altında bırakacak. Şarkıcı ve çevre Sting, Kasım ayında Brezilya'ya giderek projeden vazgeçilmesi çağrısında bulunmuştu. Çünkü bölge yerlisi Kayapo halkı yüzyıllardır sular altında kalması beklenen bölgede yaşıyor. Hükümet barajın vereceği zararın son derece farkında. İhaleyi kazanan grup tüm ülkede parklar oluşturmak, ormanların durumunun takip edilmesine yardımcı olmak ve barajın zarar vereceği gruplara finansal destek sağlamak için 800 milyon dolar harcayacağına söz verdi. Giden parayla geri gelmez. Hasan keyfi sular altında bırakarak Brezilya'nın yaptığı hatanın aynısını yapma yolunda ilerliyoruz. Başkaları damdan atlıyor, biz de atlarız diyenleri bıraktım. Atlarken bizi de sürükliyorlar damdan aşağı. Hidroelektrik santraller kısa ismiyle hesler Türkiye'nin doğasını Tehdit ediyor, etmeye devam ediyor. Hükümet Türkiye'de tam 1.601 adet HES projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Neyse ki mahkemeler bu planların ne kadar tehlikeli olduğunun farkında. Gezegenin geleceğini düşünenlerin son mutluluğu Rize İdare Mahkemesi'nin Fındıklı'da yapılması planlanan iki HES projesini durdurması oldu. Üstelik mahkeme iki önemli gerekçe sundu. Santrallere onay verilmesini sağlayan çevresel etki değerlendirme yani ÇED raporları yalnızca bir prosedür gibi görülüyor, gerçekleri yansıtmıyor. Diğer gerekçe ise Havza planlaması yapılmadan HES planlaması yapılmasının kabul edilemez olması. Bu karar yapılması planlanan 1600 proje içinde emsal karar olabilir. Yürütmesi durdurulan projenin birinci derecede doğal sit alanı olan Abu Çağlayan Devleti üzerine kurulması planlanıyordu. Umarız hukuki kararlar devletin Türkiye'nin en güzel yerlerinde doğayı kısa zamanda yok edecek HES planlarından vazgeçmesine yardımcı olur. Gelişmekte olan ülkeler çevreye büyük zararlar veren elektrik üretim yöntemlerinde ısrarcı olmaya devam ediyor. Ancak gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerjilere de ağırlık veriyor. Birleşik Krallık denizden elektrik üretilmesini sağlayan teknolojilere 35 milyon dolar yatıracak. Bu şekilde Birleşik Krallık'ın hızlı bir biçimde düşük karbon ekonomisine geçmesi bekleniyor. Dalgadan enerji üretmek de bu süreci hızlandıracak. Yenilenebilir enerjilere karşı can çekişen eski yakıtlar hayatta kalmak için çaba göstermeye devam ediyorlar. New York Times'in haberine göre petrol şirketleri 2009'da lobi faaliyetlerine tam 154 milyon dolar harcadılar. Bu miktar 2008'de harcanan 132 milyon dolardan %16 daha fazla. Elektrik endüstrisi ise lobi faaliyetlerinde 135 milyon dolar harcadı. Bu iki geleneksel enerji sektörünün lobi faaliyetlerine harcadığı para yenilenebilir enerji sektörünün lobi faaliyetlerine harcadığı paranın tam 10 katı. Öte yandan yenilenebilir enerji sektörü 2009'da en çok büyüyen enerji sektörü oldu. Demek ki lobi faaliyetleri olmaksızın dahi yenilenebilir enerjilere yapılan yatırımların çok daha mantıklı olduğu açık bir biçimde ortada. Türkiye'de de daha fazla zaman kaybetmeden yenilenebilir enerjilere yönelinmeli. Nükleer enerji ise yenilenebilir enerjilerin önündeki en büyük engellerden biri. Nükleere hayır demek istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin, sesinizi duyurun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 81 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Özesi